300. Mektup Bu mektup oğlu akıl ve nakil bilgilerini toplamış olan Hace Muhammed Masum Hazretlerine gönderilmiştir. Derin ince bilgileri ve şaşılacak marifetleri ve Kabe, Kavseyn, Ev edina makamını bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun, onun seçtiği kullarına selam olsun. Olgun bir insan isimlerin ve sıfatların mertebelerini ayrı ayrı geçerek tam cami olunca ve Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının kemallerine ayna olunca ve bu kemallerin aynası olan kendi ademi büsbütün görünmez olur ve kemallerden başka hiçbir şey görülmezse ademin örtülmesiyle hasıl olan tam fenadan sonra o kemallerin görünmesiyle hasıl olan bekaya kavuşmakla şereflenir. Vilayet makamına ermiş olur. Bundan sonra eğer Allahu Teala ezelde dilemişse Arif'in beka bulmuş olduğu bu kemaller ikinci olarak Zat-ı Teala'nın aynasında görünür. Bu zaman Kabe Kavse'nin ne demek olduğu anlaşılır. Aynada görünür demek bu makamında aynadaki şeyle ayna arasında anlaşılmayan bir bağlılık hasıl olur demektir. Yoksa ortada ne ayna vardır ne de aynada görünen bir şey vardır. Allahu u Teala bir şeye benzetilmez. Arif'in beka bulduğu kemaller Allahu Teala'nın aynasında görülünce orada olanla anlaşılmayan bir bağlılık hasıl olunca Arif'in kendisine değil ben kelimesi o makamda o kemallere söylenir. Kendini o kemaller olarak görür. Benliğin Kabe Kavseyn makamına ulaştığı en son makam budur. Oğlum iyi dinle ve iyi anla. Güzelliğin ve iyiliğin göründüğü suretleri gösteren ayna canlı olsa ve bilici olsa güzelliği, iyiliği göstermek ona tatlı olurdu. Bundan çok sevinirdi. Hakikati gösteren aynada tatlı ve acı olmaz. Çünkü lezzet ve elem mahluklarda olur. Fakat o yüksek makama uygun olan ve noksanlık ve değişiklik olmayan bir şey vardır. Parisinin dediği gibi, Hafızın bağırması boşuna değildir. Söylenecek, şaşılacak sözlerin yeridir. O mertebede anlaşılmaz hale gelen bu kemaller, insandaki aileme ve halka nispetle alem emir gibidir. Kendini anlayan, Rabbini anlamış olur sözünün inceliğini buradan anlamalıdır. O yüksek aynadan görünen kemaller, zat-ı ilahideki topluluğun açılmış, yayılmış halleridir. O toplulukta anlaşılmaz bir bağlantı hasıl edilmiştir. Anlaşılmaz olarak birleşmişlerdir. Cemali ilahinin aynası olmuşlardır. O toplulukta vehim ve hayal bakımından bir açılmak yayılmak hasıl olmuştur. Bu da Arif'in benliğinin yükselmesine sebep olmuştur. Bu Kemal ev edine ait kelimesinde bildirilen makamdır. Farisi'nin dediği gibi buraya gelince kalemin ucu kırılır. Nihayetin nihayeti, sonun sonu işte bu kadar anlatılabilir. Yüksek mertebelerde bunu anlamaktan çok uzaktır. Cahiller için artık ne denilebilir ki? Yükseklerin seçilmişleri arasında da bu nimete kavuşan ve bu marifete erişen pek azdır. Yine Farisi'nin dediği gibi, dilenci evine gelirse sultan, ''Ey hoca sen bu işe şaşma hemen.'' Bu nihayet, zuhurlar, tecelliler bakımından nihayettir. Bundan sonra hiç bir tecelli zuhur etmez, Arabi'nin dediği gibi. Bundan sonrasını anlatmak çok incedir. Anlatmamak daha iyi olanda vardır. Doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara selam olsun. 301. mektup Bu mektup Mevlana Emanullah'a yazılmıştır. Peygamberliğin yakınlığı ve vilayetin yakınlığı ve peygamberliğin yakınlığına ulaştıran yolları bildirmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Oğlum Mevlana Emanullah Nübüvvet allah Teala'ya yakınlık demektir. Bu yakınlıkta arada hiçbir zıl bulunmaz. Yükselirken hep hak Teala'ya karşıdır. İnişinde mahluklara karşıdır. Böylece kurb peygamberler içindir. Bu makam yalnız bu büyüklere mahsustur. Bu makamın sonuncusu insanın en üstüne olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Hz. İsa gökten yeryüzüne indikten sonra peygamberlerin sonuncusunun dinine uyacaktır. Böyle olmakla beraber uyanlar ve hizmetçiler sahiplerinin nimetlerine, arsıklarına kavuşurlar. Bunun için peygamberlere uyanların üstünleri peygamberlerin yakınlığından da pay alır. Bu makamın bilgilerinden, marifetlerinden ve kemallerinden bir mirasa kavuşur. Farisi'nin dediği gibi, bir kulunu herkesin işine sebep kılar. Peygamberlerin sonuncusunun izinden gidenlere, ona uydukları için peygamberlik kemallerinin verilmesi onun son peygamber olmasını lekelemez. Bunu iyi anlamalıdır. Oğlum, iyi anla. Allahu Teala seni mesud eylesin. İnsanı peygamberlik kemallerine kavuşturan yollar iki ana caddedir. Birinci yol, vilayet makamının kemallerini birer birer geçiren caddedir. Bu yolda zillere tecelli eder. Sekir marifetlerinden vilayet makamına uygun olanlar hasıl olur. Bu kemalleri geçtikten ve bu tecellileri hasıl olduktan sonra peygamberlik kemallerinin sıra gelir. Bu makamda asla kavuşulmaz. Zillere bakmak günah sayılır. İkinci yolda böyle vilayet kemalleri hasıl olmaksızın doğruca peygamberlik kemallerine kavuşulur. Bu ikinci yol ana caddedir. Çabuk kavuşturulur. Peygamberlik kemallerine kavuşan bir arif bu yolda, Allahu Teala'nın dilediği kadar ilerler. Peygamberler ve bunların ashabı da, bu büyüklere uydukları için böyle ilerlerler. Birinci yol çok uzaktır. Geç kavuşturur. Kavuşturması da güçtür. Evliyadan birçoğu, vilayet makamında, İnmek şerefine kavuştukları zaman iniş makamlarında olan kemalleri nübüvvet kemalleri sanmışlardır. Mahluklara karşı bulunmayı, onları çağırmak makamı olduğu için peygamberlik makamının incelikleri anlamışlardır. Bu anlayışları doğru değildir. Bu inişleri çıkışları gibi vilayet yolculuğudur. Vilayet makamının üstünde başka bir uruç ve nüzul vardır ki peygamberlik yoludur. Bunların mahluklara karşı olması peygamberlikte mahluklara karşı olmak gibi değildir. Bu çağırmaları peygamberlikte olan davetten başkadır. Ne yapsınlar? Vilayet kemallerinden dışarı çıkmamışlar. Peygamberlik kemallerinin ne olduğunu anlayamamışlardır. Vilayetin yarısı olan yükselişi vilayetin hepsi sanmışlardır. İkinci yarısı olan nuzulü nübüvvet makamı anlamışlardır. Farisi'nin dediği gibi, Taş içindeki böcek sanır, yer ve gökler hep orasıdır. Bisalik'in yalnız birinci yoldan kavuşması ve vilayetle nübüvvetin kemallerini birlikte elde etmesi ve bu iki makamın kemallerini birbirinden ayırması ve her birinin urucunu ve nuzulünü ayrı ayrı yapması ve nübüvvetin vilayetten daha üstün olduğunu anlaması hasıl olabilir. İkinci yoldan kavuşturanlar için Vilayet makamının kemalleri ayrı ayrı hasıl olmazsa da, vilayetin özü toplu olarak, çok iyi olarak ele geçer. Hatta, vilayetin sahipleri, vilayetin kabuğuna varmışlardır. Oysa, vilayetin özüne varmıştır. Evet, vilayet sahiplerine hasıl olan sekir bilgileri ve zıl tecellileri onda çok az bulunur. Fakat bu ayrılık, vilayet sahiplerinin daha üstün olduklarını göstermez. Hatta ikinci yoldan kavuşmuş olan Arif, bu bilgileri ve görünenleri aşağılık bilir. Bunlara bakmaktan utanır. Belki onları günah ve edepsizlik bilir. Çünkü asla kavuşmuş olan bu asılın zırhlerinden, görüntülerinden kaçınır. Onlara bakmaktan sıkılır. Zırhlere tutulmak asla kavuşmamaktır. Asla kavuştuktan sonra zil görünmez olur. Zille bakmak edepsizlik olur. Yavrum! Peygamberlik kemalleri ancak Allahu Teala'nın ihsanıyla hasıl olur. Çalışmakla, uğraşmakla bu büyük nimet ele geçmez. Hangi çalışmak bu büyük nimeti ele geçirebilir? Hangi riyazetler ve mücahedeler bu yüksek nimete kavuşturabilir? Vilayet kemalleri böyle değildir. Bunların başlangıcı elde edilebilir. Riyazet ve mücahede ile hasıl olabilir. Pek az kimseyi çalışmadan uğraşmadan da vilayet nimetine kavuşturabilirler. Vilayet fena ve beka demektir. Fena ve beka da Allahu Teala'nın ihsanıdır. Çalışarak başlangıçları elde edildikten sonra Allahu Teala dilediğini fena ve beka nimetini ihsan ederek şereflendirir. O serverin Peygamber olduğu bildirilmeden önce ve ondan sonra mücahedeler yapması bu nimete kavuşmak için değildi. Başka faydalar içindi. Hesabın az olması, insanlıkla yapılan yanlışlıkların giderilmesi, derecelerin yükselmesi, yemesi ve içmesi olmayan meleklerle konuşmakta edebi gözetmesi, peygamberlik makamında lazım olan harikaların, mucizelerin çok gibi olması incelikler içindi. Peygamberler bu nimete aracısız, çeşitsiz olarak kavuştu. Peygamberlerin ashabı onlara uydukları için varis oldu. Peygamberlerinin aracılığıyla bu nimete şereflendiler. Peygamberlerden ve ashabından sonra çok az kimse bu nimette şereflenmiştir. Başkasına da uymakla, varis olmakla bu nimeti ihsan etmeleri caizdir. Farisi'nin dediği gibi, Ruhül Kudüs'ün feyzleri gelirse yine, İnsanın yaptığını yapar herkes de. Bu nimetin tabi'in büyüklerine de ışık salmış olduğunu, sanırım tabi tabiinin büyüklerine de gölgesi düşmüş olduğunu umarım. Onlardan sonra örtünmeye başladı. Resulullah'ın bisiyetinden bin sene geçtikten sonra peygamberlerin sonuncusuna uymak ve ona varis olmakta bu nimet yine meydana çıktı. Sonra gelenleri önce gelenlere benzetti. Parisi'nin dediği gibi, ''Dilenci evine gelirse Sultan ey hoca sen bu işe şaşma hemen. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selam olsun.'' 522. Mektup. Bu mektup zahir bilgilerini toplamış ve batın sırlarına kavuşmuş olan oğlu Şeyh Muhammed Masum Hazretlerine yazılmıştır. Vilayeti Evliya ve Vilayeti Embiya ve Vilayeti i, -i Ayla arasındaki farklar ve Peygamberliğin Evliyalıktan üstün olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala anlayışını artırsın. Vilayet Evliyalık demektir. Allah-u Teala'ya yakın olmaktır. Bu yakınlık araya zıl karışmadan olamaz. Arada perdeler bulunur. Evliyanın vilayetinde zıl olduğu meydandadır. Peygamberlerin vilayeti her ne kadar zillerden kurtulmuşsa da isimlerin ve sıfatların perdeleri araya karışır. Vilayeti i ala her ne kadar isimlerin ve sıfatların perdelerinin üstündeyse de Zat-ı itibaratının ve şu onun perdelerinden kurtulamaz. Kendisine zıl, hiç karışmayan makam yalnız nübüvvet ve risalettir. Bu makam sıfatların ve itibarların perdesi üstündedir. Bundan dolayı peygamberlik evliyalıktan üstündür. Nübüvvetin yakınlığı zatıdır, asladır. Nübüvveti ve inceliğini anlayamayan vilayeti nübüvvetten daha üstün sanır. Görülüyor ki vusul yani kavuşmak nübüvvet mertebesindendir. Usul ise vilayet makamındandır. Çünkü zıl karışmadan husul olmaz. Husul ise zıllerin dışındadır. Bundan başka husulün sonunda ikilik kalkar. sonunda sonundaysa ikilik vardır. İkiliğin kalkması evliyalık makamına uygundur. İkiliğin kalkması nübüvvet makamına yakışır. İkiliğin kalkması vilayet makamına uygun olduğu için vilayet makamında her zaman sekir bulunur. Nübüvvet mertebesinde ikilik bulunduğu için bu mertebede hep sağ şuur bulunur. Bundan başka ister suretlerde şekillerle olsun, ister renklerin ve nurların perdeleri altında olsun, bütün tecelliler vilayet makamlarında ve bu makamların başlangıcında olur. Nübüvvet mertebesinde ise asla vusul nasip olmuştur tecellilere ve zuhurlara lüzum kalmamıştır. Çünkü bunlar asla zilleridir, görüntüleridir. Asıl mertebesine varmadan önce baştan ilerlerken de bu tecellilere ihtiyaç yoktur. Eğer asla vilayet yolundan yükseliyorsa tecelliler olur. Fakat bu tecelliler peygamberlik kemalatına kavuşturan yoldan değil, vilayet yolundan gelmektedir. Sözün kısası, tecelliler ve zuhurlar zillerden olur. Zillere bağlı olmaktan kurtulmuş olanlar tecellilere muhtaç olmaktan kurtulmuş olur. Tecellilere muhtaç olmazlar. Ve Necmi suresindeki gözü hiç ayrılmadı ayeti kerimesinin inceliğini buradan anlamalı. Yavrum, aşk feryatları, nübüvvet gürültüleri, aşırı istek gösteren bağırmalar, kavuşmamak üzüntüsünden doğan iniltiler, veşt, tevecüt, çırpınma, zıplamak gibi şeylerin hepsi zillerin makamında olur. tecellilerde de zillerin görünmesinde hasıl olur. Asla kavuştuktan sonra bunların hiçbiri olmaz. Bu makamda muhabbet, ibadetlere sarılmakla kendini gösterir. Alimlerin bildirdiklerini yapmak ister. Bundan başka olan zevkli ve şekli şeyler burada yoktur. Tasavvufculardan çoğu böyle şeyleri muhabbet sanmışlardır. Yavrum, iyi dinle ki, vilayet makamında iyiliğin giderilmesi istenildiği için Evliya iradelerini yok etmeyle uğraşır. Beyazıdı Bestami Hazretleri istemekten kurtulmamı istiyorum dedi. Nübüvvet mertebesinde iyiliği yok etmek lazım olmadığı için iradeden kurtulmak istenilmez. Çünkü irade kamil sıfatlardan biridir. Eğer iradeye bir aşağılık bulaşmışsa iradenin bir aşağı şeye bağlanmasından olmuştur. Demek ki irade sıfatını pis şeye, beğenilmeyen şeye bağlamamalıdır. Hep Hak Teâlâ'nın beğendiği şeyleri istemelidir. Bunun gibi vilayet makamında insanlık sıfatlarının hepsinden kurtulmaya çalışır. Nübüvvet mertebesinde ise bu sıfatların kötü şeylere bağlanması aranılır. Bu sıfatların kendileri kâmildir. Elim sıfatının kendisi kâmil sıfatlardan biridir. Eğer buna bir aşağılık gelmişse kötü bir şeye bağlandığı içindir. Demek ki bunu kötü şeye bağlamamak lazımdır. Yoksa sıfatın kendisini yok etmek lazım değildir. Bütün sıfatlarda hep böyledir. Öyleyse nübüvvet makamına vilayet yolundan gelen kimsenin yoldayken sıfatların kendini yok etmesi lazımdır. Vilayet yolundan gelmeyen bir kimsenin sıfatların kendilerini yok etmesi lazım olmayıp bu sıfatların kötü şeylere bağlanmalarını yok etmesi lazımdır. Yukarıda bildirilen vilayet zillerde olan vilayettir. Buna vilayet-i veya vilayet-i evliya denir. Vilayet-i enbiya başkadır. Zıldan ileri geçmiştir. Bu vilayette insanlık sıfatlarının kötü şeylere bağlanmasını yok etmek lazımdır. Sıfatların kendilerini yok etmek lazım değildir. Sıfatların kötü şeylere bağlanmaları yok edilince vilayet-i enbiya hasıl olur. Vilayet-i enbiyadan sonra olan yükselmeler kemalat-i nübüvvet makamında olur. Bundan anlaşılıyor ki, vilayetin aslı olmadan nübüvvet olmaz. Çünkü vilayet, nübüvvetin başlangıcıdır. Fakat kemalat-i nübüvvete kavuşmak için zırhlerdeki vilayet hiç lazım değildir. Birçok evliyada bu da bulunur. Birçoğundaysa bu vilayetten hiç geçilmez. Burasını iyi anlamalıdır. Sıfatların kendilerini yok etmek, bunların kötü şeylere bağlanmalarını yok etmekten daha güçtür. Bundan dolayı peygamberlik kemalatına kavuşmak, vilayet kemalatına kavuşmaktan daha kolay ve daha çabuk olur. Asla kavuşmakta olan her şeyde böyle kolaylık ve çabukluk vardır. Asıldan uzak durdukça kolaylık ve çabukluk azalır. Herkes bilir ki asılın kimyası yani kıymetli maddesi, çok olan filizinden bu maddeyi elde etmek kolay bir işle ve çabuk hasıl olur. Kıymetli maddesi az olan bir filizin işlenmesinde sıkıntılar ve güçlükler artar. Kıymetli maddeye kavuşmak için bütün bir ömür elden gider yine de kavuşamaz. Şöyle böyle ele geçenler de kıymetli maddeye benzeyebilir. Çok olur ki benzeyiş işte zamanla yok olarak kendi aslına döner. Yalancılık ve adam aldatmak olur. Madde filizinin aslına kavuşanı böyle değildir maddeye kolay işe ve çabuk kavuşulduğu gibi yalancılık ve aldatmak tehlikesi de yoktur. Bu yolun saliklerinden birçoğu güç riyazetler ve ağır mücahedeler çekerek zillerden bir zille kavuştukları zaman güç riyazetler ve ağır mücahedelerle aranılana kavuşulur diyorlar. Bundan daha kısa başka bir yolun bulunduğu ve nihayetin nihayetine kavuşturulduğunu bilmiyorlar. Allah-u Teala ihsan ve ikram ederek seçtiği kulunu bu yolla kavuşturur. Onun için bu yola iştiba yolu denir. Onların seçtikleri ve mücahade çektikleri yola inabe yolu denir. İnabe yolundan kavuşanlar pek azdır. İcabi yolundan kavuşanlar pek çoktur. Peygamberlerin hepsi iştiba yolundan gittiler. Peygamberlerin ashabı da onlara uydukları için varis olarak iştiba yoluyla vasıl oldular. İçtiba yolunda riyazetler çekerek kavuşmak nimetine şükretmek içindir. Resulullah Efendimiz'e birisi sordu. Geçmişte ve gelecekteki günahlarımızın hepsi af ve mağfiret olmuşken niçin bu kadar riyazet çekiyorsunuz? Cevaben şükredici kul olmayayım mı buyurdu. İnavet yolunda gidenlerin mücahedeleri ise kavuşabilmek içindir. Aradaki farkı düşününüz. İçtiba yolu çekip götürmek yoludur. İnabet yoluysa gitmek yoludur. Götürmekle gitmek arasındaki fark pek büyüktür. Oğlum, dünya lezzetleri, dünya nimetleri böyle değildir. Bunların başlangıcı hep kötülük ve aşağılıktır. Bunların nimetleri ahiret nimetlerinden mahrumluktur. Allahu Teala bizi bundan korusun. Dünya lezzetleri eğer isamiyetin mübah ettiklerindense ahirette bunların hesabı olacaktır. Allahu Teala eğer merhamet etmezse Hesaba çekilenlerin vay haline, eğer mübah olmayan lezzetlerse azap yapılacaktır. Ya Rabbi, kendimize zulmettik. Eğer bizi af ve mağfiret etmezsen, bizlere acımazsan çok ziyan ederiz. Görülüyor ki dünya lezzetleri başka, ahiret lezzetleri başkadır. Dünya lezzetleri zehirdir. Ahiret lezzetleri faydalı ilaçtır. Ahireti ya müminlerin cahilleri düşünür yahut da en yüksek olanlar düşünür. En yüksek olmayanlar ahiret için üzülmez. Keramet ahiret için üzülmemektir derler. Paris'inin dediği gibi. Onlar onlardır. Ben de böyleyim ya Rabbi. <Gülüyor>